Kapan galiba. Ha, e, e, kapandı hocam e, evet. merhabalar benim adım İbrahim Özer nasılsınız çok teşekkürler mülken ben de İbrahim Özer öyle mi? Özer evet hocam evet e, bir tanışmadığınız için tam olarak size ne soracağımı bilemiyorum e, ama hani bildiğin her şeyi açın e, şimdi e, dersimde burada bir şeyi belirteyim dedim onu metin hocama böyle e, yanında fısıldayarak söyledim evet. şimdi burada bizim yaşlılarımızdan öğrendiğimiz bir şey var. Evet. Bütün hayvanlar için dua ettiğinde her ziyaretin her bölgenin bir ziyaret, bir hayvanın kutsaliyeti aldı altındadır. Mesela işte burası bunun ziyaretidir. Bu hayvanları bu korur. İşte mesela bölgede Jaramango, ineklerin ineklerin ziyareti. Hasta olduklarında oraya götürürler ineklerini. Bunun gibi yerler var ama Genel bir kavram içerisinde düşürürsek nasıl insanların bir Allah şeyi varsa koruyucusu veya insanların bir peygamberi varsa, bütün hayvanların peygamberi koruyucusu da sarukusu vardır. Öyle derler. Sarukusu var mı? var. İşte dua ederler. Ya sarukusu var derler. Seni korusun, sana yardımcı olsun, senin acılarına son versin. Mesela bizim bir köpeğimiz vardı. E, hasta oldu, hmm. gençlik hastalığına yakalandı. Annem her sabah kalkardı, 15 gün sürdü bu. Her sabah kalkardı, güneşle beraber ona doya doya derdi. ki ya sarıksıva, seni korusun, sen ona aman etsin e, İşte zalacağım, tu e, emaneti değil ya, toru ordun bıkarı, tamam mı? Böyle hmm. yalvarırdı. Ya sarıksıva, bunu duy, bunun acılarını e, sonlandır ya kendini al ya bize ver ama yazıktır bize ver biz bunu besleyeceğiz bunun bütün şeyleri e, acılarını kurtar bize yardımcı ol kendisine sarı İşte işte düşün ona mum yakardı sarı adına ona dua ederdi bu dilsizdir ama onun yerine onun yerine ben e, tercüman olmuşum bunun dili yok Tabii. onun yerine ben sana yalvarıyorum sarı Böyle Peki ruhu yani var. Bir, bir, bir bir nebi mi bir peygamber mi bir pir mi hayvanların hayvanların koruyucusun bütün hayvanların Koruycusu. koruyucu meleği evet öyle dedi bütün koruyucu hayvanların meleği. koruyucu meleği evet Hı. yaban hayatın ve bütün hayvanların aklına gelebilecek bütün hayvanların koruyucusu Hı. oldu hocam Hı. memnun Hı. oldum ee, bütün izleye veriyorum sağlıcak çok teşekkürler yok Heh. Şimdi Hizgan Hanım, Heh. bu mesele Anadolu Alevilerinin tamamında bu şekildedir. Hatta Kirik oğlu Aleviler dedi ki, istersen onunla da görüştürebilirim seni. Ee, 1200, 1100, 1200 yıllarında Dersin'den Torunçlar'a kadar Aleviler arasında daha keçilerinin avlanması yasaklanmış. Defalar dedi hmm. ki, yani bilinçlendirmeye çalışmışlar. Hmm, Ayrıca iyi. Abdal Musalar mesela Antalya'da. Evet. O da Türkmenler arasında anlatıları var. E biliyorsun bir, bir geyik olarak bir avcıya görünür. E, hmm. Yaralar bir avcı onu yaralar. O bir mağaraya girer çıktığında daha bir yaşlı adamdır. E, tabii Anadolu'nun tamamında geyik avını yapan herkesin onun hışmına uğrayacağı da anlatılır. Yani, Abdal Musa Hanım. Abdal Musa'nın hışmına uğrar. Hmm. Ee, onun da demek olabilir. Öyle sahip olarak ediliyor. Ayrıca Hacı Bektaş dediğinin kucağında biliyorsun bir daha hmm. şey var, geyik var. Evet. Bir de aslan var. Evet. Yani bini yüz, bin iki yüz dediğim zaman işte orada da somut bir şekilde görüyoruz yine. Anadolu Alevi inancında avcılık reddedilir. Zeynel Kahraman'ın o türküsünde de zaten avcılık reddedilir ve derviş Yavrusunu kurtarır evet. en sonunda anladım avcı'nın evet. elinden alır falan. Evet, evet. Ee, evet, evet gibi. Evet. Şimdi o, dolayısıyla doğanın kendisi dediğimiz gibi bir bütün olarak sistemi anlamamız ancak mümkün burada. Ee, evet. Fakat dersinde evet çok daha farklı, zengin örnekleri var. Ee, her dervişin dersin dervişler toprağıdır. devlet diyoruz. Her dervişin bir dar geçisi varmış mesela öyle de düşünürsek. Her yani dervişin evet. Tabii her çilin bir, bir, bir dağın başında çilhanesi var. Zamanla onlar da arkadaş oluyorlar diyelim ki. Onlar da öyle hikayeler var. Evet. evet. Çok güzel ee, detaylar. Ee, ama e, ya sonuç olarak şunu diyorsunuz değil mi? Yani dersimler olarak aslında. E, bütün de, dersin e, doğasına ait her şey dersime teşkili olmalı ve al Olumlu. Evet, aynen ölmem. Hiç olmazsa Anadolu'nun bir yerinde dersin gibi bir yerinde yaban hayatının korunduğu bir doğal hayvanat bahçesi gibi düşünülse burası evet. kötü mü olur yani diyelim ki. Ee, evet. Bence çok. Burada insanların talebi bu. Anladım. Peki, peki e, özellikle dersin e, halk kültürünü düşündüğümüzde e, bu geiklere dağ kişilerine... E, Özgü, zeynel kahraman dışında böyle e, halkın diline şey yapmış e, dilinde değişler falan var mı? Vallahi e, onu biliyoruz. Onun dışında da bence vardır. Bu şu anda sana bir örnek daha veremeyeceğim yani. Anladım. Ama hikayeleri çoktur halk arasında. Herkes, yani yüzlerce insan aileden duyarız ki işte bir ala gitti, başına şunlar geldi. Herkes alana hmm. gitti. Bir tanesi yanında duruyor mesela. Böyle çok <gülüyor> örnekler var. Onların gazabından korkarlar. O yüzden dokunmazlar ona. Evet. Aslında alabalık da kutsal. Su samuru evet. da kutsal. Çünkü su samurları <gülüyor> Alevi Yancı'na e göre Perşembe'yi cumaya bağlayan akşam haftada bir kere suyun kıyısına çıkıyor. Cem yapıyor halka göre. Bizim <gülüyor> semahlarımız turnalar kutsaldır. Semahlarımız turnadan öykünürüz biz. Burnalar, semah deniyor çünkü. Evet, çok yani çok doğru. Direkt semah deniyorlar. Biliyorsun bir çirk söylüyorlar. Evet, evet. Kalabalık evet. daire çiziyor. Ortada bir çirk oluyor. Öyle bir toplu cemler yapıyorlar. Ha böyle yorumluyor bunları yani. Anladım. Peki çok, Mesela, çok... su samuruna da dokunmayın diyorlar. Hem bir peygamber şimdi yanlış söylemeyeyim. Eee işte o da çünkü o da ikrarlı derler. Hmm. Su samuru ikrarlı, e, turnalar ikrarlı, daha keçileri evet. İksarlı evet. bunların hepsi. Evet, alabalık. İksarlı. Bundan 50 sene öncesine kadar dersin Rumzur'da kimse balık yemezdi ta belki de hani Urfa'da da biliyorsun balık gölde yemezler. Evet. Biz İbrahim Peygamber bir... yakılıyor. Hı. Yakılınca hani odunlar e, sönüyor ve hepsi balık oluyorlar odun parçaları. Evet, evet, evet Şimdi alabalık var. da bizde mesela onu da sana söyleyeyim. Bunu kedeki Zeynel dededen gene öğrendik. Onların da pili var alabalıkları. Hmm. Senede bir kere dersinde alabalık eskiden Adı Bundan 50 sene önce. Senede bir kere. O da oltalarla değil sepetlerle alıyorlar. Olacık gözelere yakın. Hmm. Pirler sonra bunu tavada pişiriyorlar. Çoluk çocuk yaşlı hasta alıp mundurun kıyısına gidiyorlar. Orada pire mose pire mose. Mamey mey tu biz geldik senin kapına senin önüne. Tamam mı? Irmağın kıyısına hmm. geldik. Hazreti Hüseyin senin bu etini bize derman eyledi. Anladın mı? Hmm. Şimdi biz de bu yakaladık. Bunu sen bize şifa eyle, Piremoze. Bu çoluğumuza, çocuğumuza, hasta herkesin ağzına bir parça onun etinden verirler. Anladın mı? Biz hmm. e niye peki koruyorlar? Çünkü ondan ilaç yapılıyor. On onun lazım. Onun kaç çeşit zamanında ilaç yapılıyordu derman yani. Ee, yani bana göre sanki türlerin korunması için zamanında çok e, ilginç böyle yöntemlerle korumaya almışlar ayrıca da. Kesinlikle evet çok çok evet. doğru. Peki o zaman yani bu kadar aslında yeterli benim için çünkü bir, bir dedeyle de konuştuk. Bir şey daha anlatayım. Alabalık Hazreti Hüseyin Kerbela'da kuşatılmış vaziyetteyken sürekli oklar geliyor değil mi? Üzerine. Evet. Şeyin evet. bakıyor ki kumun içerisinde bir su çıktı, su kaynadı kaynadı kaynadı, içinden bir alabalık çıktı. Yani hmm. suyun uzakta bir köyde ha yani o, uzakta hmm. hani evet. bırakmıyorlar zaten biliyorsun su evet. içmeye. Evet. Evet. Balık diyor ki ya alabalık sen de mi geldin diyor kuşatmaya bana karşı yani. Hmm. Yo diyor ya Şeyin ben senin son kez Cemal'i görmeye geldim. Hmm. E diyor, niye o kadar kan zeban içindesin? Çünkü alabalığın pullu pullu ya kırmızı pullu. Evet. Diyor ki ya Hüseyin ben kendimi sana gelen oklara karşı kalkan yaptım. Hmm. O yüzdendir bu pullarım. Ben son hmm. kez seni göreyim dedim. O yüzden o da dedi ki ya alabalık ben seni ümmetime derman yapıyorum. Ha. Anlıyorsun. Evet. O günden beridir de senede bir kere onu avlarız ama şimdi çok sonra yaygınlaştı maalesef, ya, tabii öyle. ki yaygınlaştı ama bu Hı. 50 sene önce kimse yemiyordu hakikaten öyle bir durum evet, var evet, yani. evet. ben e, babam evet. E, anlatırdı bizim e, Peri suyunda işte şey e, elini uzatsan ala baba diyecek kadar çok balık vardı ama yemezdik diye anlatırdı hatırlıyorum evet ya, tabii işte evet, böyle <gülüyor> yani şey, ya, şey bu arada Hı -hı. evet sen fotoğrafları yollayacağım ama bir de şeyi hatırlatayım biz bugünlerde Şeyi yayınlayacağız ağıtları dersim ağıtlarına 1915'ten 1938'e hatta Kore'ye kadar olan süreci anlatan politik ağıtlar diye kitap cd yayınlıyoruz. Tamam biz yapalım bir şey. 10 gün sonra. Aa, tamam. tamam. Yapalım ee, güzel düşün, olur. Sonrasında sana mail atarız. Tamam. Tamam güzel olur. Ee, bir hafta 10 güne çıkıyor. Ee, onu da sana yazıyorlarız. Siz iki kardeşliğiniz? Ha Kemal. Evet. Evet. Kemal'le şimdi konuşmak istersen onun da numarasını ya da yarın konuşmak istersen İkinizle bir elbim üzerinden konuşalım istersen Ha onu sonunda yaparız evet. Bu dağ keçileri için Kemal'le konuşmak ister misin? Ee, farklı bir şey anlatayım mı? Sanki gerek yani yok O alevilik, Neyse tamam peki gerek yok Evet evet tamam. sonra daha peki. uzun detaylı konuşalım tamam ben tamam. o zaman WhatsApp'tan bu şeyleri bekliyorum söylediğin e, görselleri Tamam sen de bana Whatsapp'tan bir şey mi atman lazım güvensel atayım. Neyse ben atmaya çalışacağım. Ee, Yok şimdi atarım istersen. Atarım istersen tamam. Whatsapp'tan Peki. bir boş bir mesaj. Tamam. Tamam. tamam. Görüşürüz. Peki, Çok sevgilim. Görüşürüz. Sağ.